Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Önceki dersimizde gördüğümüz son ayeti kerimede Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın şahsında Onun da ümmetine kafirlerle ilgili iki önemli emir veriyor. Estaizu billah. Fela tutu'il kafirin. Kafirlere itaat etme. O halde kafirlere itaat etme. Çünkü kafirlerin sana, senin getirdiğin doğruya, hakka uygun emirler vermeleri, isteklerde bulunmaları aklen, deşer ande mümkün değildir. Onun için evvela onlara karşı itaat kapısını kapatıyor. Peki buna karşılık ne olması gerekiyor? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Bu Kur'an ile onlarla büyük bir cihad yap. Büyük bir cihad yap. Buradaki Bihi yani o Kur'anla oldukça önemli bir şeydir. Mümin herhangi bir hususta kendi heva ve isteğine göre hareket edemeyeceği gibi kafirleri İslam'a davet ederken de, ki davet en büyük ibadetlerdendir ve cihadın asıl maksadı da davettir. Cihadın maksadı ve hedefi davettir. Davetin cihad yoluyla ulaştırılmasıdır. Bu cihadın başlangıç noktası da kullandığı vasıtaları da gayesi de Kur'an'dır. Cihadın maksadı vasıtası ve başlangıç noktası Kur'an'dır. Müminin ...Kur'an yolundaki mücadelesi... ...evvela özelliği ve mahiyeti itibariyle büyüktür. Diğer taraftan... ...buna büyük cihad denilecek şekilde cihad et diyor. Onlarla büyük bir cihad yap. Ve cahidhüm bi cihaden kebira. Bu Kur'an ile onlara karşı... Büyük bir cihat. Yani öyle bir defa söyleyerek kenara çekilerek olmaz. Mümin Kur'an davasını son nefesine kadar taşıyan ve bu davanın bayrağını daima yüksek tutmak için uğraşan, çalışan, çabalayan, didinen insan. Onun için İrla kelimetullah hayatın ana gayesidir. Allah'ın adını, kelimesini, şanını, dinini yüceltmek. Bunun hem çeşitli sebepleri hem pek çok gerekçesi var. Bu cihadı emreden, bu Kur'an ile cihadı emreden Cenab-ı Allah aynı zamanda kainatın biricik yaratıcısı ve biricik egemenidir de. Onun için Cenab-ı Allah burada bizlere hatırlattığı hususlarla kendisinin hüküm ve şeriatının kabul edilmesi ve uyulması gereken yegane hüküm ve şeriat olduğunu hatırlatmak üzere tekrar bizi kainata götürüyor. Kainatta gezdiriyor. Ve böylelikle Kur'an bize kainat ile alakamızın nasıl olması gerektiğine dair bir örnek daha veriyor. Estaizu billah. Ali ayet-i kerime ve huvellezî meracel bahrayn iki denizi birbirine karıştırandır o. Bahr her ne kadar deniz anlamında kullanılıyorsa da asıl manası asıl manası genişlik ve büyüklük demek. Onun için Büyük miktardaki her suya Arapça'da bahar denilir. Dolayısıyla bizim ırmak dediğimiz nehir dediğimiz sulara da Arapça'da bahar denilebiliyor. Onun için burada iki denizi birbiriyle buluşturan, birbirine karıştırandır. Hada azbun furat. Bu tatlı mı tatlı? Ve haza milhun ujaj. Bu da tuzlu ve acı. Tatlı olan ırmaklar, nehirler, kara suları yani. Acı ve tuzlu olan da deniz suları. Bunları birbirine karıştırdım diyor. Karıştıran o. Fakat ve cele beynehuma berzaha. Her ikisi arasında da bir Verzah bir engel kıldı. Ve hicran mahjura Ve kesinlikle aşılmayan. Kesinlikle birbirinin aşmadığı, aşılmayan bir de perde yaptı. Uzun zamanlar, yakın zamana kadar müfessirler bile bu ayet-i kerimenin gerçek tecellisini bilemiyorlardı. Genelde işte yaklaşıyorlar kendi zamanların ölçüsü içerisinde. Nil'i örnek verirlerdi. Nil'in denize, ıı, Akdeniz'e ulaşmasını örnek verirlerdi. Fırat üreticilerin Basra Körfezi'ne dökülmesini örnek verirlerdi ve buna benzer. O, belli zamanlarda bu nehirlerin denize kavuştuklarından sonra gözle de bir süre akıntılarının deniz içinde devam ettiği görülebiliyordu. Veya en azından bazı mevsimlerde bazı zamanlarda bu görülebiliyordu. Şimdi deniz kirliliği bilmem ne vesaire falan petrol bilmem buna müsaade ediyor mu bilmiyorum ama kitaplardan anladığımız tefsirlerden anladığımız kadarıyla bunun o zamanlar bir süre takip edilebildiği şey ediliyordu ve bunu örnek veriyorlardı. Ancak yakın denilebilecek zamanlara karşı yani 20. asrın belki ikinci yarısında aşağı yukarı. Dünyanın birçok yerinde hatta sadece e, tatlı ve tuzlu sular için değil, yoğunlukları, tuz oranları, ve diğer özellikleri farklı olan deniz suları arasında bile birebir bir karışmanın belli bir noktadan sonra yani birbirlerinden ayırt edilmeyecek kadar karışmanın belli bir noktadan sonra gerçekleştiği tespit edildi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in evvela berzak berzak aşılamayan engel demek. Berzak hayatı diyoruz ya İkisinin arasında bir engel. Hicr'de bir şeyi taşlaştırmak, Hacer'den geliyor. Hacar taş demek. Sınırlandırmak. hacar aynı zamanda sınır manasına. Çünkü eskiden sınırlar taşlarla, tarlaları sınırları vesaire taşlarla tespit ediliyordu. Haremin sınırları dikilen taşlarla tespit ediliyordu. Öyleydi. Hale de öyle. Ha. Taşlar da taşlaştırılmış taşlar. Evet. Mi? Tabii tabii o taşlar duruyor. Şeyleri. ya aynen öyle. Bu şekilde engel yok. Demek ki Cenab-ı Allah bunu suyun bu halini, suyun bu halini varlığının ve birliğinin kudretinin bir belgesi olarak zikrediyor. Aziz Allah. Bir kudreti olarak zikrediyor ve ...suların özelliklerine... ...şeylerine dikkat çekiyor. Yalnız... ...efendim tatlı tuzlu sular değil. Boğazlarda mesela... Çanakkale Boğazı'nda, İstanbul Boğazı'nda... ...türlü türlü akıntılar var. Bir sene içerisinde... ...birden çok akıntı var. Üç dört türlü akıntı var aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya gidiş geliş. Sular birbirine karışsa akıntı olmaz. Ve hiç kimsenin böyle ifade yerindeyse bozamayacağı, şey edemeyeceği, fakat kolaylıkla tespit edilebilecek gözlemlenmesi halinde uygun şartlarda görülebilecek şekilde üst akıntı ve alt aşağı akıntı bu şekilde birbirlerine adeta teyit gibi geçip devam etmektedir. Bu Allahü Teala'nın kudretinin, hikmetinin, ilminin, ilminin ve her şeye hakim olmasını göstergelercisidir. Çok önemli bir hadise olmasaydı haşa hiçbir zaman Allahü Teala özellikle buna dikkat çekmezdi. Akıntıların belli bir noktadan sonra deniz ulaşımında şunda bunda vesaire birçok şeyleri var, etkileri var. Bunlar hesap ediliyor yerine göre. Edilmek zorundadır. Şeyde hesap edilmez, okyanuslarda hesap edilir. Başka yerlerde hesap edilir. Rüzgarlar için de böyledir. Rüzgarlarda da adeta atmosferdi bilmem ne şeydi, atmosferin tabakaları vesaire. Onlar arasında da aynen sular arasındaki bu engeller gibi engeller var. Biri diğerinden hemen bir şekilde ayrılı veriyorlar cenab Allah bu şekilde zaten birbiri üstünde semaları yaratmasının bir manada anlaşılmasını kolaylaştıran bir şeydir. Dünya yuvarlak, dünyanın kendi bünyesi içerisinde adeta semaları var. Bir de yani Kur'an-ı Kerim'de kastedilen semanın ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez doğrusunu isterseniz. Çünkü Arapçada sema, Üstümüzdeki her şeydir. Arapçada şu tavana da sema denilebiliyoruz. Üstümüzdeki her şey. Dolayısıyla kainatın üstündeki her şey. Peki sema nerede başlıyor? Birinci sema nereden başlıyor? Nereden başladığını bildiğimizi farz edelim. Nerede bitiyor? Yedi tane sema üst üste. Acaba görebildiğimiz veya tespit edebildiğimiz en son yıldız en uzaktaki yıldız. Korkarım dünya semasının uç noktasıdır. Dünya seması bu kadar sonsuz iken geri kalan semalar ne olacak? Bir de bazıları derler ki Arapçada bazı müfessirler yedi ve yedinin katları Arapçada ki öyledir. Çokluğu ifade eder. Çokluğu ifade eder. Dolayısıyla burada allah Teala'nın yedi sema buyurması, semanın sınırlandırılması için değildir. Sayılarının sınırlandırılması için değildir. Pek çok olduğunun anlatılması içindir. Şimdi neye dayanarak söylüyorum en son tespit edilen yıldız dünya semasının veya en uzaktaki yıldız dünya semasının şeyidir, en uzak noktasıdır. Ayet-i Kerime'den hareketli, ayet Kerime diyor ki, وَلَقَدْ زَيَّنَّ, سَمَاءَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحٍ Andolsun biz, dünya semasını kandillerle süsledik. Kandillerden kasıt yıldızlardır. O halde, yıldız olan yer, dünya semasıdır. Yıldız olan her nokta, daha dünya semasıdır. Ondan sonra başlar ikinci sema Ayet-i Kerime böyle ayet-i Kerime'den aracılan bu. Bu ne? Allahü Teala'nın halikiyetinin, kudretinin, ilminin, hikmetinin ne kadar nihayetsiz, ne kadar büyük, ne kadar muazzam olduğunu göster. İşte Cenab-ı Allah bu şekilde suları bire birbirine karıştırmazken bunun bir anlamı ne? Her şeyin düzeni gayet mükemmel ve eşsizdir. Aynı şeyleri tabiatın her şeyinde görüyorsunuz. Dünyanın bir yerindeki bitki örtüsü ile bir başka yerindeki bitki örtüsü. Bir yerindeki çıplaklık Örtüsüzlük yani, bitkisizlik. Bir başka yerdeki çıplaklığa benzemiyor. Bir tarafın buzulları, öbür tarafın buzulları hatta. Bu kadar bile. Farklı şeyler bunlar. Bu kadar çeşitlilik, türler aynı fakat hepsi aynı bir çeşit. Kudretin sonsuzluğunu gösteriyor. Kudretin sonsuzluğu. Her birimiz... İnsanız, insan olmak olmak bakımından özelliklerimiz müşterek. Elimiz, ayağımız vesairemiz var hepsi. Hepsimizde de ortak. Fakat bu kadar ortaklığına rağmen birbirinin tıpkısı iki tane insan bulamıyoruz. Sadece fiziksel özelliklerinde bile bu böyledir. Hele bir de manevi ve ahlaki özelliklerine bakarsanız aman ya Rabbi bu kadar sonsuzlukla insanın hayilesi durur. Havsalası almaz. O halde bu bizi sadece ve sadece Allah'ın önünde onu tazim ederek onun uluhiyet ve rububiyetinin önünde kemali haşyetle eğilip onun rububiyetini kabul ve itiraf etmekten başka önümüzde bir yol bırakmıyor. Bir başka mucize. Orada sular arasında engel vardı. Tatlı su ile acı su. İnsanoğlu da sudan yaratıldı. Buyurun. Ve huvellezî khalaka minel mâ'i beşera fece'alehu neseben vasıra. Sudan bir beşer yaratan odur. Sonra onu bir nesep ve bir sihri akrabalık, neseb akrabalığı ve sihri akrabalığıyla ne yaptı? Onu yeryüzüne yaydı ve bunları birbirine yeryüzündeki insanlarını da bu akrabalık bağlarıyla birbirine bağladı. Neseb akrabalığı insanın insanın kendileriyle evlenmesi haram olan mahremlerinin akrabalığıdır. Sihri akrabalık ise nikah yoluyla ortaya çıkan akrabalıktır. Bir insanın kendi evladı kendi nesebidir. Efendime söyleyeyim eşi ve eşin akrabaları da onların sıhri akrabalarıdır. Sıhri akrabaları. Ve Allahü Teala bu neseb ve sıhri akrabalar arasından he, nesepleri farklı akrabaları iki farklı nesepten İnsanlar bir araya geliyor, sihri akrabalık vücuda geliyor. Bu sihri akrabalıktan da yeni nesep akrabalığı ortaya koyuyor, çıkıyor. Nesep ne, nesep ne akrabalıkları farklı nesepler oluşturuyor, tekrar sihri. Nesep sihri akrabalık ve bu şekilde beşeriyet yayılıyor. Ve bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerde belirttiği gibi. İnna halaknal insane min nutfatin amşac Biz insanı kar karışık bir nutfeden yarattık Bir damlacık su Allah Allah Bu nasıl mucizedir Ne biçim kudrettir Ve bu kudret ifade eşyada nasıl faaliyet gösteriyor? Bunu idrak etmemize imkan yok. Ancak onun eserlerini görüyoruz. Anne karnında evlat nasıl bir damlacık kandan sonra efendim bir parçacık, bir lokmacık Ete dönüşüyor, kemiklere dönüşüyor, kemiklere et giydiriliyor, ona ruh üfleniyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Doğum zamanında aciz, güçsüz, takatsiz. Bir bebek olarak dünyaya geliyoruz fakat başta anne babası olmak üzere bütün dünya etrafında dört dönüyor. Bu aciz, takatsiz varlık bu. Onunla beraber Cenab-ı Allah bir muhabbet, bir sevgi, bir meşe, bir şey harika ediyor ki aklı hayaliniz duruyor. Bunlar Allah'ın kudretidir. Mümin olarak bizlerin dikkatlerini Cenab-ı Allah bu hususlara çekiyor. Ve bu hususların idrak edilmesi aslında ilk anda... 10 asır öncesi insanın idrak ve hayranlığı ile bu asır öncesi, 14 asır öncesi, 10 asır sonrası idrak ve hayranlığı arasında aslında bir fark yok. Fark sadece insanların bu husustaki ayrıntılı bilgilerindedir. Bilgimiz arttıkça bu konuda Allahü Teala'nın azametini daha iyi anlıyoruz. Daha iyi idrak ediyoruz, daha iyi farkına var. Bunlar aynı zamanda her birisi ayrı ayrı o alanla ilgilenmemiz için de dikkat çekiyor. Bunu ihmal etmeyelim. Allahü Teala burada acı ve tatlı sulardan bahsetmesi bizi acı ve tatlı sular ile ilgili her türlü ilmi tetkikleri, incelemeleri vesaireleri yapmaya bir yönlendirmedir. Bunlarla uğraşın diyor. Uğraşırsanız çok şeyler göreceksiniz, çok şeyler bulacaksınız ve bunlarla da beni daha iyi idrak edeceksiniz. Kudretimi, azametimi daha iyi anlayacaksınız diyor Cenab-ı Buyurun. Sudan bir beşer yarattı ve akrabalık Biyolojisi, fizyolojisi, anatomisi, ne bileyim bir yığın bir yığın ilim var burada. İnsan üzerinde odaklaşım diyor Cenab-ı Allah. Bir damla su olarak ortaya çıktığı andan itibaren doğuşuna, anne karnındaki hamileliği, doğuşu ve ondan sonraki gelişmelerin hepsine dikkat çekeceksin dikkat çekmek Ve vaken Rabbi buke kadir işte buna dikkat ettiği zaman ancak Allah'ın kudretini insan vesilesiyle Böylelikle anlamış idrak etmiş olur Bir sonraki ayet-i kerime kafirlerin durumundan bahsettiğine göre ki göreceğiz ayet-i kerimeyi. Anlıyoruz ki Cenab-ı Allah'ın bize kainattan söz etmesi, kainattaki bu harikul ade hadiselere dikkatimizi çekmesi, ona kulluğumuzu daha iyi idrak edip daha güzel yapmamız için bir yardımcı unsur veya irşad edici bir unsur olarak gözüküyor. Onun için her vesileyle insanın Allah'ın azametini anlayacağı bu gibi hususlar üzerinde bilgi, ilim sahibi olması, kendisi o alanın uzmanıysa gereken araştırmaları, incelemeleri, çalışmaları yapması, ümmeti de elbette bundan haberdar edip bunları ümmetin istifadesine sunması icap ediyor. Biz İslam alimlerinin eski İslam alimlerinin bu konuda çalışmalarına baktığımız zaman görüyoruz ki kendi şartları ve imkanları içerisinde gerçekten bütün bu hususlarla ilgilenmişler. Bitkilerle ilgilenmişler. Eczacılıkla ilgilenmişler. Tıp ile ilgilenmişler. Hayvanlarla ilgilenmişler. Efendim Sularla ilgilenmişler, bölgelerle ilgilenmişler, coğrafyayla, tarihle vesaire ilgilenmişler. Kendi imkanları içerisinde. Fakat sıkıntı şu anda ümmetin ilimden, bilimden ne derseniz deyin. Bu uzak halidir. İşte bunu Müslüman olarak hazmetmememiz lazım. Bunu kabullenmememiz lazım. Bunu Müslüman olarak çok iyi bir şekilde kavrayıp idrak etmemiz lazım. İşte 55. ayet-i kerime hemen ifade ise konuyu tam karşıt yönden ele alıyor, gözlerimizin önünde oluyor. Burada mevzubahis insanı imana götüren Kur'an ile cihad ederken Kainattan ifade ise ilhamını alarak desteğini alarak cihadını sürdürmesine işaret edilirken 55. ayet-i kerimede kafirlerin bunca ilahi mucizeye ve ayete rağmen Allah'ın kudretinin delillerine rağmen nasıl Allah'tan başkasına ibadet ettiklerine dikkat çekiyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ بَلَا يَضُرُهُ Durum buyken diyor yani, o kafirler Allah'ın dışında, Allah'tan başka kendilerine fayda da veremeyen, zarar da veremeyen. Ne fayda sağlayabiliyor, ne zarar verebiliyor. Fayda da veremeyen, zarar da veremeyen varlıklara ibadet ederler. Oysa kainat Allah'tan başka varlıklara ibadet edilemeyeceğini gösteriyor. Kainatın bu ihtişamı, bu düzeni, bu muazzamlığı, bu bize göre tabi sonsuzluğu adeta allah Teala'nın varlığını, birliğini, kudretini, hikmetini, idaresini, tedbirini, rububiyet ve uluhiyetinin ihtişamını bizlere gösteriyor, ortaya koyuyor. Durum bu iken, onlar diyor, nasıl olur da, kendilerine fayda sağlayamayan, hiçbir şekilde zarar veremeyen varlıklara ibadet edebilirler. Yani kainatın bu hali, beşeriyetin bu durumu, bu şekilde çoğalması, akrabalıkla, mezheb-i akrabalıklarının ortaya çıkması ile, beşeriyetin devamlılığı, insanı Allah'a ibadet etmeye götürmesi gerekiyorken, kafirler Allah'ı bırakırlar, bırakıyorlar, kendilerine fayda sağlayamayan, zarar veremeyen varlıklara ibadet ediyorlar. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَه۪يرًا Kafir, Rabbine karşı bir yardımcı ve bir destekleyicidir. Yani, Rabbine karşı Şeytanın yanında yer alır. Kendisi gibi kafirleri destekler. Rabbine karşı isyanda elinden geleni o da ardına koymadan bu uğurda çalışır, mücadele eder. Kafir vazifesi daha doğrusu özelliğidir. Allah'a, Allah'ın dinine karşı Allah'ın dinine karşı yapılacak her bir faaliyetin yanında olacaktır. Küfrünün gereği bu. O halde o halde, kafirlerin bu hallerinin kainatla örtüşmediğini anlamamız, asıl kainatla uyum halinde olmanın Allah'a ibadet etmekle onun e, uluhiyetini, hububiyetini idrak etmekle mümkün olabileceğini idrak etmemiz lazım. Tekrar Risalet meselesine dönüyor. Çünkü başta söylemiş miydik hatırlamıyorum. Bu surenin üzerinde durduğu en önemli iki odak noktası Risalet ve kitaptır. Yani kitaplara iman ve peygamberlere iman. Bilhassa bu iki husus üzerinde haliyle kitaplara ve risalete imanın ortaya çıkartacağı bir Müslüman şahsiyet mevzubayızdır. Onun üzerinde duruluyor. 56. ayet-i kerimede Resul niçin gönderiliyor? Yiyor içiyor çarşı pazarlarda dolaşıyor diyorlardı. Niçin geldi? Estaizu billah. Ve mâ erselnâke illâ ve nezirâ. Biz seni ancak müjde vermek ve uyarılarda bulunmak üzere müjdeler veren uyarılar yapan meşir ve nezir olarak gönderdik. Neyin müjdesini veriyor? İman edip salih amel işleyenler için pek büyük bir ecir ve mükafat olacağını müjdeliyor. Kafirler için de pek acıklı, can yakıcı bir azap hazırlandığını söyleyerek korkutuyor. Müjde, gelecekteki hayırları haber vermek demektir. Nezir, inzar yani, inzar nezirin yaptığı iştir. İnzar ise gelecekteki tehlikeyi haber vermek demektir. Gelecekteki güzellikleri haber verene mübeşşir ve beşir denilir. Gelecekteki tehlikeleri haber verip uyarana da nezir denilir. İşte rasullerin hepsi aynı zamanda hem mübeşirdirler hem nezirdirler. Mübeşirdirler çünkü iman edenlerin gerçekten Allah tarafından onlar için büyük bir ecir ve mükafat hazırlandığını iman edenler için müjdeler. Kafirleri de... ...uyarıp korkutuyorlar. Korkutma değil sadece uyarma. Korkulacak şeyleri haber vererek... ...kendinize gelin diyorlar. Kendinize gelin. Buna karşılık... ...Rasuller kimseden bir şey istemiyorlar. Bunun da büyük bir hikmeti var. Çünkü... Bir şey isteyecek ve alacak olurlarsa insanlar acaba bunlar insanların malına göz diktikleri için mi bu işe soyunuyorlar diye düşünürler. Onun için peygamberler zekat almazlar, sadaka almazlar, mal mülk edinmezler. Hediye alırlar ve hediyeye karşılık verirler. Hediyeye karşılık verirler. Onun için ne diyor ayet-i kerime? Estağiru billah. Kul mâ es'elukum min ecr. De ki ey Muhammed. Bütün Rasullerin söyledikleri budur. Ve mâ es'elukum aleyhi min ecr. in ecr'e illa alallah". Demişlerdir. Biz ben bu yaptığım nübuvvet, risalet vazifem dolayısıyla sizden ecir, mükafat diye bir şey istemiyorum. Benim mükafatımı Allah verecektir. İşte burada da benim diyor istediğim bir tek ücret var. İlla men şâe yettehize ilâ Rabbi'yi Rabbine giden bir yol edinmek isteyen kimseler müstesna. Yani onlara ilişmeyin. Onlara bir şey yapmayın. Zarar vermeyin. Onları bana bırakın. Onlara zulmetmeyin. Onlara işkence etmeyin. Benim başka bir isteğim yok diyor. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Yüce davaların insanları elbette yücedir davalarıyla mütenasip yüceliktedirler. Onlar şundan bundan gelecek menfaat için ortada olmazlar. Ya. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam el ulema'u ve rasetü'l buyurmuştur. Alimler peygamberlerin, nebilerin mirasçılarıdır. Onlar da fıkhen ölçüleri tespit edilmiş haller dışında, tebliğleri ve davetleri karşısında kimseden bir şey alamazlar, bekleyemezler. Allah'ın onlara verecekleri ecir, insanların verecekleriyle kıyas edilmez ki. Ne verebilir ki insanlar bunlara? Evvela Allah onlara, şu veya bu ölçüde, ilim ihsan ederek lütufta bulunmuştur. Bu sayesinde onlar insanların önünü aydınlatan kandillere dönüşüyorlar. Nurlara dönüşüyorlar. Yollarını aydınlatıyorlar. allah Teala onlar için kulların kalbine samimi bir sevgi yerleştiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ İman edip salih amel işleyenlere işleyenler için rahman insanların, sair mahlukatın hatta içinde bir sevgi var edecektir. Bu vesileyle bir hadis şerifi daha önce de belki hatırlatmışız hatırlatalım. Diyor ki Cenab-ı Allah bir kulu sevdiği vakit sevecek sevdi mi? Cebrail'e emreder. Ey Cebrail ben filan kulumu sevdim onu sen de sev. Cebrail o kulu sever. Sonra melekler arasında seslenir. Ey melekler Allah filan kulu sevdi bana da onu sevmemi emretti siz de onu sevin diyor. Bu şekilde diyor okul kul semavatta sevilir. Ondan sonra yeryüzünde de ona kabul ve sevgi indirilir. Sevgi Allah'ın elinde. Bu mudur? Dilediğini dilediğine sevdirir. Bu böyle. Sevmediği zaman da bunun aksini olur. İşte bu şekilde Cenab-ı Allah insanların kalbinde sevgi yaratır demiyor ayeti kerime. Seyece'alü lehumurrahmanü vudde. Allah Rahman olan Allah o iman edip salih amel işleyenler için bir sevgi var edecektir. Yani insanları da sevecek, belki hayvanatta da sevecek, evvelim melekler de sevecek. Ama niçin? Çünkü onlar evvela Allah'ı ve Allah'ın dinini seviyorlar. Sevdikleri Allah için sevdikleri Allah'ın dinini insanlara olan muhabbetlerinden ne yapıyorlar? ...ulaştırmaya çalışıyorlar. Peygamberler... ...ondan sonra da peygamberlerin... ...davetini taşıyabildikleri... ...oranda... ...alimler kadar... ...insanların hayırını isteyen... ...üçüncü bir sınıf insan yoktur. Peygamberler... ...birinci mertebede... ...ikinci mertebede peygamberlerin... ...mirasını... ...insanlara samimi olarak... ...ulaştırmaya çalışan... Müminler insanları en çok seven insanlardır. Sevmeseler bu uğurda birçok şeyleri terk ederek, birçok zorluklara katlanarak bu işi yapmazlar. Bu bir sevgidir. E elbette bunların da mükafatını kim verecektir? Ancak Allah verebilir. Bunun için afif olmak zorundadır, iffetli olmak zorundadır. Kimler? Kimler? Peygamberlerin mirasçıları olan alimler. Peygamberler nasıl hediye dışında insanların malından, şeylerinden, mülklerinden bir şey almamışlarsa alimlerin de dediğim gibi fıkhi ölçülerde fıkıh kitaplarında belirtilen hususlar dışında kimseden bir şey almamaları peygamberlerin yolunda gitmelerinin bir gereğidir. Demek ki peygamberler ve peygamberlerin izinden gidenler, kafirlerden hiçbir şey istemezler. Sadece bizim yolumuzu takip edenlere ilişmeyin. Onlara zulmetmeyin. İman ettiler diye onları rahatsız etmeyin derler. İstedikleri budur davanın yolu zorluklarla doludur. sıkıntılarla doludur. Onun için bu davanın da en büyük dayanağı kimdir? Davanın sahibidir. Ayet-i kerimede onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Ve tevekkal alel hayyil lazı la yemut ve subbih bihamdihi وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ اِبَادِهِ حَب۪يرًا Allah'u Ekber. Artık sen ölümsüz asla ölmeyen o hay olana diri olana tevekkül et. Ona güvenim dayan. Dava yolunda çektiğin her türlü sıkıntı ümitsizlik, çaresizlik imkansızlık bütün bunlarda Sadece Allah'a güven, ona tevekkül et. Her şey zamanı gelince düzelecektir. Onun dediği, onun istediği zamanda olacaktır. Ölmez o, hayırdır. Dolayısıyla şuna da gönderme yapılıyor. Ölümlülerden bir şey bekleme ölümlüdür onlar senin gibi senin gibi senin gibi olanlardan ne bekleyeceksin hay ölümsüz hay olana tevekkül et ve sebih bi hamdi ve onu hamdiyle tesbih et ham her türlü övgüyü Allahü Teala'ya yaparak her türlü övgünün onun hakkı olduğunu bilerek ona yakıştığını bilerek onun şuuruyla ona iman ederek ve onu her türlü kusurdan eksiklikten tenzih ederek bütün kemal mükemmellik sıfatlarına sahip ve hiçbir eksikliği bulunmayan Allahü Teala ya ne yapacaksın? Hay ve ölümsüz olan Allah'a tevekkül edeceksin. Tevekkül sorumluluklarını kudreti oranında sonuna kadar yaptıktan sonra neticeyi gönül rahatlığıyla Allah'tan beklemek demektir. Ve kafa bihi sen davet ettin, Kur'an ile cihadını yaptın, uyarılarını yaptın, müjdelerini verdin, davetini yaptın. Yapman gereken ne varsa elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştın. Kullarının günahlarını sayıp dökmek günahları dolayısıyla evvela bu tarafı benim için davetçi için önemliydi. Onların günahları üzerinde durarak kendini günahsız gibi görmek hastalığına sakın düşme diyor. Birçok Müslüman oturur başkalarını tenkit ederim derken onların günahlarından şikayet eder, günahlarını sayar durur. Bu da şeytanın çaktırmadan ifadelerinde ise yaptırdığı ibet şekillerinden birisidir. Yakın bir zamana kadar sadece Gülistan'da Sadi Şirazi'nin anlattığı bir fıkra olarak veya bir hikaye olarak biliyordum. Sonradan Tabi'in zamanında cereyan etmiş bir hadise olduğunu öğrendim. Hadise şu diyor ki bir gün babamla geceleyin oturmuş ders okuyordu. İliip öğreniyordu. Sadece bunu kendi lisanından anlatıyor yani. Ev halkı da uyuyorlardı. Bir ara babama dedim ki ya bu insanlar kalksalardı bir iki rekan namaz kılsalardı ne olurdu? Babam diyor derhal kitabı kapattı. Ve dedi ki, şu ana kadar senin uyumaman onların uykusundan iyiydi. Fakat şu andan itibaren onların uykusu senin uyanıklığından hayırlıdır. Yani günah ile günahkarlık arasında, günahsızlık arasında çok ince bir çizgi var. Yani çok uyanık olmak gerek, Çok dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Buyurun. Adam ilim öğreniyor gece yarısı. Bundan daha güzeli var mı? Belki farz ibadetlerden sonra yapılabilecek en güzel nafile ibadet, gece saatlerinde uykusuz kalıp ilim öğrenmektir. Bizim İslam alimleri arasında... Benim gibi saçsızlar ne yapıyordu bilmiyorum ama saçları uzun olup uykusu gelmesin diye saçlarını iplerle bağlayan kafası böyle eğildiği zaman o çekilen saç onu kendisine getirsin diye daha az uyumanın yollarını arayan alimlerimiz var. Bu şekilde ilmin geceleyin bilhassa Nasıl ki geceleyin ibadet teheccüd bilhassa gündüzün ibadetinden daha huzur ve sükun ile yapılıyorsa gecenin sükunetindeki ilim de gündüzün gürültüsündeki ilme göre daha verimli ve daha randımanlıdır. O şekilde böyle bir ibadet yapıyorken ha bak işte uyuyorlar dedin mi davayı kaybettin. Davayı kaybettin. <gülüyor> o halde şeytana karşı çok uyanık olmak lazım. Yani Allah zaten birilerinin günahı varsa o günahlarını hesaba çekecek olan sayacak olan cezasını verecekse verecek olan odur. Bana bir şey düşmez ki. Birileri günahkar bana ne? Birileri çok sevap işliyor bana ne? ...lüzumsuz işlerle... ...terkuhu mâ lâ yani ...kişinin... ...müslümanlığının güzelliğindendir diyor... ...ne? Kendisini ilgilendirmeyen hususlarla... ...ilgilenmeyecek. Nasreddin hocanın fıkrası çok güzel bu konuda. Birisi diyor ki... ...hocam diyor... ...birisinin başı üzerinde bir tepsi baklava vardı gidiyordu... ...bana ne diyor... Ama senin evine gidiyordu. E sana ne? <gülüyor> Buyur. Bu kadar. Hastatdin Hoca'ya giriyorsun gidiyor bana ne? Kendisini ilgilendirmeyen ne? Ama senin evine gidiyor. O zaman seni ne ilgilendiriyor? <gülüyor> Burada mesele bu. Bunu hayatımızın tamamına taşıyacağız. Hayatımızın tamamına taşıyacağız. Sen ilgilendirmiyor. Niye ilgileniyorsun? Niye ilgileniyorsun? <gülüyor> He, adam feraza, trafik kazası geçirmiş, millet kafasına toplanıyor. Çekilin biraz hava alsın. İlla geliyor herkes, kimse de bir şey yaptığı yok. Mesela. Bu budur. Dolayısıyla kullarının günahlarıyla ilgilenmeyin. Elinizden geliyorsa onların günahlarını azaltmaya çalışın. Fakat bunun bu kadar günahı var, şu kadar günah işledi, ayvayı yedi falan filan... ...o sana düşmez, bana düşmez. Bana düşmez. İnsanların güzelliklerini çoğaltmaya çalışacağız. Çirkinliklerini, olumsuzluklarını azaltmaya gayret edeceğiz. Fakat sakın ha... ...kimsenin günahlarını veya hatta iyiliklerini bile... ...iyilikleri ibret olsun diye... Sayıp dökmeye kalkışmayacağız. Bu bizim işimiz değildir. Bu Allah'ın işidir. A, böyle diyor. Wakfa bihi, bi zonbi ibadhihi, habirah. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Günahlardan bahsetmek ayrı bir şeydir. Günahkarlardan bahsetmek ayrı bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmayın. Karıştırmayacağız. Karıştırmamalıyız. Günahlardan bahsederiz. Sakınmak için, o günahların kötülüğünü anlatmak için, o günahların bizleri helak edecek işler olduğunu anlatmak için. Fakat günahla günahkarları karıştırmayalım birbirine. Günahkarı ancak Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği üslup çerçevesinde üslup çerçevesinde kötü örnek olarak göstermek için belki gösteririz. O da çok odak, o alanda önemli şahsiyetlerdir. Hamandır, Firavundur, Ebu Cehil'dir, Nemrut'tur vesaire vesairedir. Bu ümmetin günahkarları değil ki onun. Biz bazen bu ümmetin günahkarlarını Firavundan beter olarak insanlara anlatıyoruz. Etmeyin eylemeyin. Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Elimizden gelse onların günahlarını azaltmaya çalışalım. Yardımcı olanın onlar günahkarken biz deyiz. Bu şekilde başkalarını günahları dolayısıyla küçümsemek farkında olmadan bizde gıybetin de dışında bir de tekebbür uyandırır. Buyurun. Şeytan insanı böyle tusaklara düşür. Onun için sakın başkalarının günahlarını muhasebe etmek konumuna kendimizi görmeyelim. Bu bizim işimiz değildir. Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Kendisi ben, ben, benimdir bu iş diyor. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوا ibadi حَب۪يرًا Günümüzde Müslümanlar bir araya geldiler mi? Yahu çoğunlukla sohbetlerinin konusu kendileri gibi olmayan diğer Müslümanların günahlarını tadat etmekle bitiyor. İnsanı zikretmeden günaha düşmanlık edin. Günahı anlayalım. Günahı hatırlayalım. Günahı hatırlayalım. Günahları tenkit edelim. Günahların ne kadar günah oldukları üzerinde duralım. O ayrı bir konudur. Fakat günahı ve günahkarı birbirinden ayırarak konuşalım. Günahkarı mevzum Aysettin mi? Allahü Teala'ya ait olan bir işe soyulmuş oluyoruz demektir maazallah. Ama buna dikkat edelim. Devam ederiz inşallah. Çayımızı getireceğiz susar diyor Bismillahirrahmanirrahim. Rhaman Rahuim, asaidu billah. El dokuzun cayeti kârima, elâhi kâlak alâh ve alâh ve alâh ve alâh ve alâh ve alâh ve alâh ve alâh ve ve ve ve Altı günde yaratandır. Sonra Arşın üzerine istiva etti. Er Rahman, Rahmandır o. Fes albi, khabira. Sen onu bir bilene sor. Onu bilenden öğren. Şimdi gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratandır. Bütün mahlukatı kapsamış oldu. Çünkü bütün mahlukat ya göklerdedir, ya yerdedir, ya ikisinin arasındadır. Hepsini o yarattı. Demek ki kainatta ondan başka Rab, ondan başka Halik, Halik olmayan da ilah olamaz. İlah olamaz. İbadet nedir? İbadet veya daha doğrusu Allah'ın uluhiyetinin kapsamı nedir? Birbirine yakın iki kelimeyle şey edeceğim, izah edeceğim. Bu iki kelime hafızanızda kalırsa mesela hallolur. Uluhiyet uluhiyet şerai' ve şe'air'dir. Şerai' ve şe'air. Şerai' şer'i hükümler, şeriatler, kanunlar, emirler, yasaklar demektir. Şe'air ise belli ibadetler. Namaz, bir şiardır, Efendim, hac bir ardır, oruç bir ardır gibi şekli, tarzı, muhtevası, türü belli olan ve Allah'a ibadet maksadıyla yapılan amellerdir. O halde Allah'ın uluhiyetini bilmek, anlamak ve kabul etmek ondan başka şeriat koyucu, Ondan başka ibadet yani şair koyucu kabul etmemek ve tanımamak demektir. Gökleri ve yeri yaratan ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan altı günde bunları var eden Allah dediğin zaman onun rububiyetini kabul etmiş oluyoruz. İşte bu Rab, bu Rab sonra arşın üzerine istiva ettiği yani Ulûhiyetinin gereği olarak kullarına, mahlukatına şiarlar ve şeriatlar koydu. Hükümler koydu. Yani vübubiyeti, mahlukatı var etmekle tecelli eden Cenab-ı Allah mükellef mahlukatının mükellef olanlarına şeriatlar ve şiarlar, şerai ve şeair koymakla ulûhiyetinin gereğini de ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Onun için Allah'ın yaratıcılığını kabul edip ilahlığını kabul etmemek evvela ilmi ve mantıki bir çelişkidir, tutarsızlıktır. Fakat gel görün ki Tarih boyunca istisnalar hariç, istisnalar hariç, insanlık Allah'ın rububiyetini kabul etmekle birlikte, evet bu kainatın bir yaratıcısı vardır. Demekle birlikte bu yaratanın, yaratıcının bizler üzerindeki uluhiyet hakkını tanımazlar. İşte çelişki burada. Çünkü Allah'ın rububiyetini kabul etmek demek, Allah'ın bu kainat için şaşmaz, en mükemmel yasaları, hükümleri, sünnetleri koyduğunu bilmek, kabul etmek demektir. Peki, kainatı, bu kadar muazzam kainatı, bu eşsiz hükümleriyle yaratan ve var eden Rabb, Rabbül Alemin, Elbette ki Rabbul Alemine İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dememiz gerekir. O manada Fatiha Suresi Merhum Muhammed İkbalin isabetle söylediği gibi Müslümanın marşıdır. İslam ümmetinin marşıdır. Fatiha Suresi. Çünkü bu Fatiha ile biz uluhiyeti, rububiyeti, ubudiyeti ve gaybı yani ahireti hepsini bir arada bunlar bizim hayat düsturlarımızdır. Bunlar bizim inancımızdır. Bunlar bizim insanlığa mesajımızdır diyoruz. Rabbimizi tanıyoruz, tanıtıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Ahirete hemen gidiveriyoruz. Bu kainattan hareketle hemen ahiret. Maliki Yevmiddin. Dünya ahiret ayrımı yok. Allahu Ekber. Birbirinin arkasından geliyor. Görüyorsunuz. Fatiha suresini hiç, hatırlıyorum hepimiz. Arkasından İyâke ne abudu ve iyâke nesta'in. Tarihe yolculuk yapıyoruz. İhdina sıratal mustakîm Tarihten hale geliyoruz, mevcut duruma geliyoruz, intikal ediyoruz. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. İşte Cenab-ı Allah bizlere gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratan olduğunu hatırlatarken aynı zamanda arşa istiva ettiğini, yani göklerin, yerin ve bütün kainatın Hakimi olduğunu, dolayısıyla bizim de hakimimiz olduğunu, egemenimiz olduğunu ne yapmış oluyor? Bize hatırlatmış oluyor. Rububiyeti kabul et, uluhiyeti kabul etme. Allah'ın varlığını kabul et, şeriatini kabul etme. Bu olmaz. Bu olmaz, bu çelişkidir. Bu çelişkidir. Bu çelişkinin çelişki olduğunu farkına varmış olmalı ki inkarcılar, ateistler ve komünizm Tanrı yoktur demiştik Muşlar. Fakat başka problemlerle karşılaştılar. Peki varlığı nasıl izah edeceksiniz? Herkes bir saçmalık. Eee? İşte bütün varlık aslında bir hücreden meydana geldi. Tamam bir hücreden meydana gelsin. O hücre nasıl meydana geldi? O hücrede bu varlığın programını taşıma imkanı nereden geldi? Bu özellik nereden geldi? O hücreden bu kadar kainat nasıl ortaya çıktı? Zaman yetmez kardeşim ne saçmalıyorsunlar? Ne saçmalıyorlar? Böyle şey olur mu ya? Şimdi anlamsız bir tartışma bana göre yok darwinizm okutulmasın darwinizm öğretilmesin bilmem ne falan filan darwinizm öğretilmesin değil müslümanlık öğretilsin darwinizm öğretilsin görürler o zaman dünyanın hanyanın konyanın ne olduğunu ne olmadığı ne hak akide karşısında darwinizm gibi batıllar çelik çomak bile kalmaz ya İslam öğretilsin Onunla beraber ne öğretilirse öğretilsin. Vallahi umurumda değil. Çünkü şey için söylemiyorum. Kardeşim o mümkün olduğu kadar. Marksizmi de okuduk, komünizmi de okuduk, şunu da okuduk, bunu da okuduk öğrendik. Vallahi öğrendiğim her bir batıl düşünce imanımı takviye et. Ne kadar çelik çobak, ne kadar çocuk oyuncağı olduğunu daha iyi anladım. İslam'ın azametini daha iyi idrak ettik. Mesele batılın öğretilmemesi değildir. Mesele hakkın öğretilmesidir. Hak öğretildikten sonra batılı bilsen bir sakıncası olmaz. Aksine batıl içinde olanlara daha iyi yardımcı olursunuz. Onların batıllarını onlara daha iyi izah edersiniz. Doğruyu bildikten sonra problem kalmaz. Hakkı bildikten sonra problem kalmaz. Hakkı doğru bil, delilleriyle bil, esaslarıyla bil. Ne anlama geldiğini bil. Ne olacak? Darwinizm öğretilse ne olur? Öğretilmese ne olur? Kapitalizm öğretilse ne olur? Öğretilmese ne olur? Kapitalizmi öğrendiğiniz zaman... İslam'ın ekonomik adaletine başta faiz yasağı olmak üzere. İslam ekonomisinin, iktisadının muazzamlığına olan imanınız, yakınınız daha güçlenmiyor mu? Ya. Bir yerde faiz, sömürü köprüsü, öbür yerde zekat. Ekonomik adaletin köprüsü. Buyurun kimin imanı artmaz bunları karşılaştırdığı zaman onun için mesele İslam'ın insanlara doğru olarak öğretilmesidir siz doğruyu bildikten sonra batıl öğrenilmiş öğretilmiş bilmem ne falan sadece imanınızı artırır bu budur Cenab-ı Allah burada uydurma ilahlardan bahsediyor değil mi? Faydası da vermeyen, Allah'tan başka kendilerine fayda ve zahar vermeyen şeylere ibadet ettiler. Bu uydurma ilahların uydurma inançları, uydurma kanaatleri, bilim adına uydurma sahtekarlıkları da ancak bunun kadar insanın önünde maskara dururlar. Başka bir şey olmazlar ki. Meselemiz şunun bunun öğretilmesi veya öğretilmemesi meselesi değildir. İslamın doğru olarak öğretilmesidir, doğru olarak öğrenilmesidir. Bizim de buna talip olmamızdır. Eğer doğru ise yayınlanan istatistiklere bakılacak olursa, yüzde 99'u Müslüman olan bir memlekette, evet deme söyleyeyim, seçmeli Kur'an dersini, seçmeli Siyer dersini seçen insanlarımızın, evet söyleyeyim oranları, velilerimizin oranları yüzde onlar civarında. Ee? Niye? Ya bunları ne öğrensin? E aynı çocuğa satranç seçtiriyorsun. Başka bir şey seçtiriyorsun. Ondan sonra darvinizm okutulmasın diyorsun. Ya kusura bakmayın yani. Biraz da biz çelişki düşüyoruz. Kendi kendi bir çelişkideyiz. Önce bunu da seç. mı öğren. Darvinizm vallahi umurumuzda değil ya. Biz doğruyu öğrenirsek Darwinizm ne? Nedir Darwinizm? Kendi kendisini inkar eden bir nazarıya dikkatle baktığınız zaman. Kendi kendisini inkar eden bir nazarıya. Şey değil ki. Hele ki bir doğuran Avrupa'nın tarihsel saçlı, şartları içerisinde insan öğrenirse... Bakar ki o garibanların, zavallıların Darwinizme sığınmaktan Başka sığınacak limanları da yok Ne alacak? Kilisenin zulmünden Derebeylerin zulmünden kaçan insanlık Elbette Darwinizmi gördüğü zaman Darwinizme sığınacak Komünizme sığınacak Bilmem nereye sığınacak Şunu sığınacak, bunu sığınacak Kilise İnsanları orta çağda sadece karanlıkta bırakmadı Avrupa'yı. Zulmetti de aynı zamanda. Kim adına yaptılar bunu? Din adına yaptılar. Biz olsaydık ne yapardık? O dine düşman kesilirdik. O dinden hareketle belki de Avrupa'nın yaptığı gibi bütün dinlere düşman olurduk. O halde mesele hakkın bilinmemesi meselesidir. En büyük problem budur. Hakkın bilinmemesi, evet. insanların hakkın cahili olmasıdır en büyük problem. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz, insanımız, küçüğümüz, büyüğümüz, hakkı öğrenelim, gerisi hiç önemli değil. Bu budur. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَا مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةً diyor Cenab-ı Allah. Helak olan apaçık bir delil ve belge üzerine helak olacak. Hayatta kalan da apaçık bir delil üzerinde hayat bulacaktır, yaşayacaktır. Delilsiz olmaz. Bilgisiz bırakırsanız insanı bir şey değil ki. Ben Darwinizmi bilmeden Darwinizmi niye inkar edeyim? Nasıl inkar edeceğim? Nesini inkar edeceğim? Bilmediğim bir şeyin inkarı olmaz ki. Ama bir şeyi batını inkar ederken hakta sağlam durmak lazım. Hakkın üzerinde sağlam durmak lazım. Hakkın üzerinde sağlam durmadan akıla karşı duruş sergileyemeyiz. Hakkın üzerinde sağlam durmak, evvela hakkı hak olarak bilmek, ondan sonra ona tabi olmak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Allahümme erinil hakka hakkan ver zukni ittiba'a verinil batile batılan ver zukni cidinabe diyor. Ya, demek ki batılı da göreceğiz. Diyor ki Allah'ım bana hakkı hak olarak göster ve ona tabi olmayı bana nasip et. Batılı da batıl olarak göster. Görecek, batıl olarak görecek ki hakkın kıymetini bilecek. Batılı batıl olarak göster ve bana ondan uzak durmayı nasip et. Hazreti Ömer'in çok harika bir sözü var bu konuda. Radıyallahu aleyhi cahiliyeyi bilmeyen İslam'ın kıymetini anlayamaz diyor. Çok müthiş. E, bu öğretilmesin, bu öğretilmesin. Ya biz cahiliyi, cahil kalmanın, batılı dahi bilmenin yerine göre, ehemmiyetini idrak eden, edecek kadar, ona önem verecek kadar, biz ilim düşkünü bir ümmetiz yahu. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ın kıymetini anlayamaz diyor. Demek ki İslam'ı bileceksin. Kıymetini anlayabilmek için de batılın ne kadar gülünç olduğunu bileceksin. Bilmeden nasıl anlayacaksın? E benim çocuğuma Darwin'izi öğretilmesin. Yanlış talepler bunlar. Darbinizim öğretilsin kardeşim. Fakat İslam da öğretilsin. Adam akıllı İslam da öğretilsin. Mesele budur. Mesele budur. Ama İslam öğretilmiyor. İslam öğretilsin de kimse hatırına gelmiyor. O kadar kanıtsamış ki İslam'ın öğretilmemesini. Yazın nasıl olsa tatillerden matillerden şuradan buradan vakit boş bulduğumuz zaman çocuğumuzu camilere gönderiyoruz orada bitiyor. Öyle değil ki bu. İslam öyle... Efendim ben söyleyeyim, din, i, ile, ahlakıyla, ilmiyle, şusuyla, busuyla, fıkhıyla, tefsiriyle, hadisiyle. kısacası Müslüman kimliğini oluşturacak kadarıyla İslam bilmek, öyle yaz tatillerinde 3 hafta, 5 hafta her neyse e, camilere göndermekle olmaz. İslam bizim hayatımızın ekseni de olacak, yörüngesi de İslam olacak. Budur. Bu Merkezi de İslam olacak, çevresi de İslam olacak. Merkez ile çevre arasındaki bütün alan da İslam olacak. Yani İslam hayatımızın her safhasına hükmedecek, boyasını verecek. O boyasıyla boyanacak hayat. Ayet-i Kerim'in dediği gibi Sıb'at Allah ve men ahsanu min Allah'ı sıb'a ve nehmü lehu abidun Allah Allah çok müthiş bir ay bu konuda. Allah'ın boyasıyla diyor boyanacağız. Boyası Allah'tan daha güzel kimdir? Biz ona ibadeti Bak Nasıl örgü kuruluyor görüyor musunuz? Yani hayatı Allah'ın boyasıyla boyamak, İslam'ın boyasıyla boyamak ile ancak ibadet mümkün olur. Ona ibadet mümkün olur. Hayat eğer Allah'ın boyasıyla boyanmıyorsa, Orada ona ibadet te aksama vardır en azından. Hayat İslam'ın boyasıyla boyanacak. Hayat İslam'ın rengiyle renklenecek. Müslüman bunun için hayattadır. Müslüman bunun için vardır. Mücadelemiz, peygamberlerin mücadelesi, davası buydu. Hayatı İslam'ın rengiyle boyamak. Bu budur. Ve dikkat edelim. İşte Allahü Teala ben gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yarattım. Sonra arşın üzerine istiva ettim diyor ayet-i kerimede. Arşın üzerine istiva ettim. Hüküm ve şeriatlarımı de zamanı gelince indirdim. Er-Rahmanu fesel bi'i khabira O Rahmandır o. Onu bilen birisine sor. Kim biliyor? Allah'ın çünkü bizim Allah'ı hakikatini haşa idrak etmemiz mümkün değil. Allah bizim onu anlayabileceğimiz, onun uluhiyeti ile alakalı, evanın varlığı ile alakalı gerekli ve doğru bilgiye sahip olabilmemiz için yapmıştır peygamberler göndermiştir. Allah'ı tanımak peygamberlerden geçer. Peygamberler tanıtır. Peygamberlerin öğrettiği şekilde öğrenenler de başkalarına öğretir. Bu şekilde Rahman olan Allah hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra ne olur o zaman? 60. ayet-i kerimede dile getirilen hakikat ortaya çıkar. Estaizu billah, bundan dolayı ayeti okuyacağız. İnşallah birer secde yaparız. Daha sonra müsait zamanda ve izâ kîle lehum kainatı yarattı gökleri yeri, yeri ikisi arasındakileri arşayı siva etti ona ibadet etmemiz gerekiyor onu öğrendik rahman olan Allah'ı öğrendik o halde rahmana secde edeceğiz bu şekilde kendilerine rasul tarafından risaletler tarafından İslam dini getirdikleri İslam dini tarafından rahman olan Allah'ın kendilerine öğretildiği kimselere Birde bir emir geliyor. Ve izâ kîle lehum uscudûlurrahmen Bunca bilgi ve malumattan sonra artık amele, ameli hayata, eyleme geçme zamanı geldi. Nedir o? Bu azameti, bu muazzam kainatı yaratanın önünde insanın artık yapacak tek bir şeyi kalmıştır. Önünde secde ile eğilme secde ederek. Onun için Cenab-ı Allah'a hemen akabinde وَاِذَا وَا كِيلَ لَهُمْ اُسْجُدُوا لِرْرَحْمَانِ Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman قَالُوَ مَا الرَّحْمَانِ Subhanallah. Bu kadar tanıtıldı. Kainatı görüyorsunuz. Varlık alemini görüyorsunuz. Beşeriyetin tarihini biliyorsunuz. Her bir şeyi görüyorsunuz. Nasıl? Rahman nedir diyeceksiniz. قَالُوَ مَا الرَّحْمَانِ Kafir o kadar şey. Onun için Enes cüdü lima ve zâdehum Senin bize emrettiğine bir secde edeceğiz? Derler ve bu hal onların kaçışlarını, nefretle gidişlerini, ürkerek uzaklaşışlarını daha da artırdı diyor. Nüfur kelimesi hepsini nefret, ürkerek kaçmak, Uzaklaşmak hepsini kapsıyor. Beraber. Ama kaçtınız. Ne oldu? Nereye gideceksiniz? Nereye gidilecek? Allah'ın mülkü dışına kimse çıkabilir mi? İstediğin gibi kaç. İstediğin kadar kaç. İstediğin kadar ölümü hesaba katma. İstediğin kadar Allah yoktur de. İstediğin kadar ölümden sonra diriliş yoktur de. Senin dediğinde olmuyor ki? Allah'ım dediği olur. Ve olacaktır. Olacaktır. Ölmek istemiyorsun ama vaktin gelince ölüyorsun. Dirilmek istemiyorsun ama zamanı gelince hepimiz dirileceğiz. Hesaba çekilmek istemiyorsun ama veya düşünmüyorsun. Olmaz diyorsun, bunlar hurafedir diyorsun. Ama vakti gelince herkes hesaba çekilecek. Hem de <gülüyor> dünyada yapıp ettikleri eksiksiz olarak fazlasız olarak herkesin önüne dikilecek. Hatta elleri ve ayakları insanların kendi aleyhine konuşacak. Şahitlik edecek. Ya kitap verilecek herkesin eline. Ne oluyor bu kitaba diyecek kafirler. Küçük büyük ne varsa hepsini doldurmuş var. Yazıyor. Ne olacak? Olacak işte. <gülüyor> orada ikra kitab diyecek Cenab-ı Allah. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kitabını kendin oku. Bugün sen kendini hesaba çeken olarak yeteceksin zaten. Ayrıca birilerini hesaba çekmesine gerek yok. Çünkü şey orada ayağın beyan. Ayağın beyan. Geriye sadece çekilmiş. Çizgi de çekilmiş. Çizginin altındaki yekunu, yekun çizgisinin altında neticeyi göreceksin sen. Anlaşılacak bu. Allah'ım bizi kolay bir hesapla hesaba çekiyor. Ve bu onların nefret ve uzaklaşışlarını arttırdı. Ne? Rahmana secde edin demek. İmlan ehlini iman alametlerini gördüğü zaman kişinin tepkisi onun iman veya küfrünün göstergesi ve ölçüsüdür. Faraza örtülü bir kızcağız gördüğü zaman eğer ifade elindeyse kudurmuş bir hayvana dönüyor ve üzerine saldırıyorsa bu kalbinin, ruhunun ta derinliklerine işlemiş olan bir küfrün tepkisidir. Başka bir göstergesi değildir. Cehaleti onu o şekilde canavarlaştırmıştır. Acınır bu insanlar. Biz Müslüman olarak yine bunlara dahi hidayeti talep ederiz. imkanımız olsa onlara hidayeti de anlamak, anlatmaktan İrşad etmekten geri de durmayız buna rağmen. Fakat zavallılar kendilerini nereye sürüklediklerinin, nereye gittiklerinin farkında olmaları lazım. Bunu anlamaları lazım. Ama küfür öyle bir şey ki, insanın kalbini mühürlediği gibi gözlerinde görse bile maddiyatı basiret bırakmaz hakkı görecek hakkı işitecek gözlerde ve kulaklarda takat bırakmaz. İnha la ta'mal absar ve ta'mal sudur yu'cadu. Gözler kör olmaz. Asıl körlük gözlerin körlüğü değildir. Fakat asıl körlük kalplerdeki körlüktür. Bazı Ondan sonra çok çarpıcı ve etkileyici bir suretle yavaş yavaş surenin sonuna gelmiş oluyoruz ki bu 61. ayet-i kerime ile birlikte oldukça muhteşem yani surenin başından itibaren anlatılanlar fevkalade muazzam bir ifadelerle ve ayetler silsilesiyle sure sona erecektir, görülüyor. Estaizu Billah, 61. Ayet-i Kerime Tebârekellezî ce'ale fissemâ-i ve ce'ale fiha sirâcen ve kameran munîran Ayet-i Kerime insanın kalbine o kadar ünsiyet veriyor ki insanı Cenab-ı Allah'a o kadar yönlendiriyor ki Cenab-ı Allah'ın Taşyetini, azametini ve bununla birlikte Allah'a karşı muhabbeti o kadar güzel depreştiriyor ki. Fevkalade bir şey. Çok muazzam bir etki bırakıyor Semada burçlar yaratan ve orada bir kandil ve aydınlık saçan bir ay yaratan Allah'ın şanı ne mübarek. Güneşin güzelliği, ayın güzelliği, burçların yani yıldızların güzelliği hep birlikte bu muazzam güzel kainatı Cenab-ı Allah evvela ifade ise bu veciz ifadelerle buyruklarla hatırlatıyor, ondan sonra tebarek ediyor. Daha doğrusu başta. Ne mübarektir. Ne yücedir ihsan ve lütufları bereketleri ne kadar boldur o Allah'ın ki semada burçlar yarattı. Burçlar ayın konaklarıdır. Ayın konakları bunların işte 12 tane olduğu tespit edilmiştir ve ay her bir yani gökteki ay her bir kameri ayda bir burcun içerisinde hareketini götürür gider. Yıldız kümeleri şeyler burç kelimesi aslında biliyorsunuz kale burcu yüksek bina demektir. Yüksek bina. Nerede olursanız olun ölüm sizi gelip bulur isterseniz yüksek burçlarda ve kuntum fi burucen müşeyyede yüksek burçlarda Bulunsanız dahi ölüm sizi gelir bulacaktır diyor. İşte semada artık bu burçların mahiyeti vesairesi, yükseklik, alçaklık orasını bilemiyoruz. Ayrı bir konudur. Ama semada ayın menzilleri, konakları var. Yani ayın özel kendisine ait bir düzenli hareketi var. Bizim tarafımızdan da bu hareketin gözlemlenmesi çok kolaydır. Çıplak gözle ayın hareketlerinin gözlemlenmesi güneşe göre çok daha kolay ve daha mümkündür. Niçin? Çünkü ay 28 gece görünür ve eğer bulut yoksa her bir gece ayın hali, doğuş saati vesairesi farklıdır. İki gecesi birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla biz... Çölde olsak faraza, hiçbir hesap kitap dahi bilmesek, belki bir sene, belki birkaç ay hatta, ayı gözlemlediğimiz zaman, ha, şimdi ay burada bitti, bir daha yeniden başladı, en azından bu kadarını rahatlıkla şey ediyoruz. Ve bu, aynı ay. Hareketleri, şekilleri değişim duruyor. Allahü Teala ona, güneşi bakın, sadece bir sirat, bir kandil olarak nitelendirirken, ışık saçan bir kamer, sıfat olarak zikrediyor. Sıfatıyla birlikte zikrediyor. Işık saçan, aydınlık saçan, nur saçan bir ay olarak yaratmıştır diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada göklerin, semavattaki cisimlerin mevcudiyetine güneş, yıldız ve ay ile birlikte ne yapıyor? Dikkatimizi çekiyor ve bunların Allah'ın bizlere ne kadar büyük bereketler, lütuflar ve da bulunduğunu anlamamıza vesile oluyor veyahut da anlamamız için dikkat çekiyor. Allah'ın gerçekten bize lütufları, ihsanı ve bereketleri pek çoktur. Ay, güneş ve yıldızlar bunlardan sadece birisidir ki bunlardaki bereketler de sayılamayacak kadar çok. Güneşin faydalarını saymakla bitirebilir miyiz? Yıldızlar ne kadarını biliyoruz ki? Ayın bütün faydalarını bilebildik mi? Hareketlerini, şekillerini vesairesini bilebildik mi? Ayın ön yüzünü görüyoruz. Bizim görmediğimiz yüzü nasıldır? Değil mi? Şeyler bile, e, Ay'a gönderilen e, araçlar bile... Ayın bizim tarafımızdan görülen yüzüne iniyor. Arka yüzüne ben hatırlamıyorum bir şeyler indi mi veya inmek mümkün mü orasını ben bilmiyorum. Astronomi ile uğraşanların veya astronotların veya bu alanda uğraşan uzay bilimcilerinin bileceği bir iştir bu. Velhasıl bunlar Allahü Teala'nın bizim için ihsan ettiği özel nimetlerdir. Ondan sonra ay ve güneşin bir tecellisine... Arka arkaya gelen gece ve gündüzdür. İşte 62. ayet-i de bunu ifade ediyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالْنَهَارِ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا خِلْفَ Biri diğerinin arkasından gelen, biri diğerinin yerine geçen demek. O gece ve gündüzü birbirini takip eden biri diğerinin arkasından gelecek şekilde yaratandır. Ama kimin için? <Sessizlik> <Sessizlik> Öğüt almak isteyen için yahut ev <Sessizlik> şükura <Sessizlik> ya da şükretmek isteyen. Burada yahut ikisinden birisini yapan için anlamında değildir. Zikreden aynı zamanda şükredendir. Yani zikir bizi şükre götürmelidir. Bunları görüp ibret almak, öğüt almak bizi Allah'a şükretmeye götürmelidir. Bunların azametinin farkına varmak bunların bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayıp idrak etmek Allahü Teala'nın emir ve hükümlerinden ibret almamızı, öğüt almamızı ve netice itibariyle de ona şükretmemizi gerektiriyor. Gece ve gündüzün insanlık için, bütün hatta varlıklar için, yeryüzündeki varlıklar için ne kadar faydalı olduğunu söylemeye, anlatmaya gerek yok. Bunların hepsini belki hiçbirimiz bilmiyoruz. Başkaları da belki tam olarak bilmiyor. Efendim, Med Cezirinden tutunuz, bitkilerin ee, hayatı açısından gece ve gündüzün ehemmiyeti, güneşin ışığı, gecenin dinlenmesi vesaire vesaire bizim üzerimizdeki etkileri bütün bunlar üzerinde düşünecek olursak, subhanallah diyeceksiniz. Gerçekten bütün bunlar Allahü Teala'nın bizim öğüt almamız ve netice itibariyle ona şükretmemiz için yaratmış olduğu âlemi alametlerdir, ayetlerdir, belgelerdir. Rabbimizleri Hakkıyla öğüt alan ve O'na şükreden kullarından eylesin. Amin. Subhane Rabbikir Rabbil Azzeyye amma yasifun Ve selamun alemin selim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.